Basmalatü ve selamu ala Rasulullah. ve rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar, Nasrettin Hocanın sorduğu soruyu sormak e, herhalde uygundur. Ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Hangi konudan konuşacağımı herhalde biliyorsunuz. Evet. Sanırım bugün camilerde de hep darbeden bahsediliyordur. Büyük ihtimalle Ateş çukurunun hemen yanında düşme, düşe yazdınız. Allah sizi kurtardı ee, şeklindeki ayetler e, konuyla alakalı gündeme getirilir. Ve nice ayetlerin ışığında e, bugünkü düzen aklanmaya e, ve Allah'ın yardımıyla, müminlerin gayretiyle e, tekrar insanlara zulmetmeye parantez içinde e, ifade edersek devam etme noktasında e, e, ifadelerde bulunacaklar. Yani e, ölümcül e, iskelete düzen iskeletine Müslümanlardan can ve kan pompalamaya çalışacaklar. Ve çalıştılar da. Efendim, biz de tabi anlayanlarımız giderek azalsa da bu tür olaylar biraz daha savrulmalara sebep olsa da bildiğimiz doğruları gündeme getirmeye çalışacağız. Evet. Olayın tabi çok yönü var. Ben konuları yazmaya çalıştım bugün de o yazdıklarımdan yararlanarak sizlere bir özet sunmaya çalışacağım inşallah evet Türkiye'de darbeler yeni değil çoğunuz bilirsiniz ben şu yaşa kadar dört tane darbe gördüm resmi darbelerden bahsediyoruz ve hepsi tabi askeri darbeler. E, tabi namaz kılan insanların e, askeriyede de olsa ilk darbesine, darbe girişimine şahit olduk ama onlarınki de diğerlerinden farklı değildi. E, her yönüyle ama düzen, diğer darbeler hakkında bu kadar e, tavır almıyordu. E, bunlar önceden beri dünyanın en kötü insanları konumuna düşürüldü. Darbe girişiminin de halk tarafından bastırılmasında bu psikolojik etkenler de var. Yani dünyanın en kötü, en canavar, en barbar kesimi olarak kabul edilen terör örgütü olarak da darbeden birkaç gün önce tescillenen durumu Tabii uluslararası e, boyutu da herhalde değerlendirir. Evet. Şurası bir hakikat ki televizyonlar gerçekten e, magic box dedikleri büyülü bir kutu. Akı kara, karayı ak göstermek, pireyi deve, deveyi pire göstermek mahir konusunda çok mahir. E, bunları derken tabi eee cümleleri kurma konusunda çok daha tedbirli olma ihtiyacı duyuyoruz. Ee, ak yok tabi ki kapkara gösterilen e, durumda. Ee, ama e, bu kadar da e, kötü değil demek istiyorsunuz ister istemez. Yani askeriyenin layık kesimi, Atatürkçü kesimi, bunca darbeler yapan kesimi e, aklanmış oldu ve bütün problemler, bütün suçlar nasıl bir darbe yaptığı, yapacağı belli olmayan bir kesime atfedildi. Neyse o konuda çok söz gerekir. Ben darbeleri şöyle bir hatırlatayım. 27 Mayıs 60 darbesi 12 Mart 71'de Muhtara atlı darbe ki Fethullah Gülen de bu darbeden birazcık etkilenmişti. 6 ay kadar içeride yatmıştı bu darbe neticesinde. Ve ondan sonra meşhur olmuştu. 12 Eylül 1980 Büyük İhtilali Kenan Evren komutanlığında 28 Şubat 1997 Balans Ayarı deniliyordu bu darbenin adına. 27 Nisan 2007 e-Muhtara diye at verilen askeri darbe. Yine 2009 Ergen Okan adıyla ortaya çıkan askeri ve sivil darbe girişimi. 17-25 Aralık 2013 yine son darbe girişiminde bulunan kesimin Taksim'de daha çok gece yürüyüş adlı darbe girişimi. Ve 15 Temmuz 2016 Darbeler bunlarla sınırlı değil aslında ee, Yani 56 yıl önce çıkmış Ondan önce bilinmeyen bir husus değil Türkiye Cumhuriyeti de Darbe sonucu kurulduğu ifade edilebilecek bir ülkedir Silahlı değil silahsız darbe Sonucunda e, Oluşmuş 3-5 kişinin planlı, programlı, sistemli. Tabi arkasında İngiltere'nin bulunduğu, dünya emperyalist zihniyetlerinin bulunduğu efendim ama 3-5 kişilik bir küçük grubun oluşturduğu bir darbe, de, darbe neticesinde oluşmuş bir devlet. Evet. Ondan önce de ikinci Abdülhamid'in Yine bir askeri darbeyle tahtından indirildiği değerlendirilir. O darbe komutanı Atatürk'tür. Yani hareket ne harekatı? Harekat ordusu denilen silahlı bir çete ki başlarında Atatürk vardır. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine e, yönelik e, darbe yapmışlardır ve e, Abdülhamit de e, silah çektirmeden e, korumalarına filan e, e, dur diyerek kendisi tahtından inmiştir. Tabi ondan önce de e, askeri darbeler var. Ta 16. yüzyıllara kadar varan Celali isyanlarını askeri darbe olarak ele almak, bazen padişahları tahttan indirdikleri genç Osman örneğinde olduğu gibi bazen başbakanları tahtından indirdikleri, bazen istediği bazı kanunları uygulatmak için darbeler yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Yani eline silah geçiren insanların hele büyük bir birlik, büyük bir grup olanların e, silahın yönlendirmesiyle e, gücü ele geçirdikleri için hakimiyeti de ele geçirme istekleri söz konusu. E, o yüzden sistemli ordular, sistemli e, e, medreseler, eğitim sistemleri İslami sistemde pek yer etmez. E, yani İslam devleti olmuş olsa resmi okullarda resmi askeri kurumlarda herhalde lağve edilmesi gerekir. Allah Resulü döneminde ne yoktu? böyle Ordu yoktu. Dört halife döneminde de yoktu. Yani Muaviye döneminde ilk ordu oluştu. O da kendi saltanatını korumak için yani Muaviye niye böyle bir ordu oluşturdu? E, paralı askerlerdi. E, kendisini Allah rızası için koruyacağını düşündüğü bir halk kitlesi olmadığından e, düzenli bir ordu oluşturma ihtiyacı duydu. İslam devletinde bütün Müslümanlar bütün Müslümanlar ihtiyaç anında e, silah altına alınırlar veya kendileri zaten gönüllü olarak cihada koşarlar. Ee, İslam'ın e, maslahatı için e, onun emrinden dolayı savaşa katılırlar. Düzenli ordularsa hep birer risk taşır. Zulmün e, devamı veya zulmün oluşması açısından e, ona yardım etme riski taşır devamlı. E, her neyse Askeriye işte Osmanlı'da da böyledir. Diğer ülkelerde de yine hep risk unsurudur. Tabi bu risk unsurunu kaşıyan, kışkırtan zihniyetler vardır. Bunlar da doğaldır zaten. Bunun başında iblis gelir, şeytan gelir. İblisi ilk darbe yapan darbecilerin duayeni piri olarak ele almamız mümkün. Darbeyi tabi burada esas anlamıyla kullanmak durumundayız. Mevcut sisteme karşı ayaklanan, onu değiştirmeye çalışan anlayışa, tavra darbe diyoruz da Allah'ın koyduğu nizama karşı, Allah'ın koyduğu sünnete muhalefet eden, onun koyduğu kanunlara, hükümlere baş kaldıran, isyan eden kimseler esas darbecidir. İşte bu anlamda ilk darbeci İblis'tir. Ve bugün kendilerine darbe yapılanların da Allah'ın hükümlerine baş kaldırdığı değerlendirilirse, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri vurgulanırsa onlar da darbecidirler. Sadece darbecilerin e, askerleri değil, aynı zamanda darbecidirler. Dolayısıyla e, e, kime karşı e, hangi darbeyi e, eleştirmemiz gerekiyor? E, e, hakkı savunan insanlar olarak e, iki zulümden bir tarafını tercih etmek ya da bir zalime karşı diğer zalimi e, tercih etmek bizim inancımıza ters düşer. Tabii bunları söylemek mevcut darbe girişimini onaylamak anlamına gelmez. Biz tabi ki her türlü darbeye karşıyız. Her türlü zulme karşı olduğumuz gibi bu girişimi de tabi ki kabullenmiyoruz. En azından ben şahsen o şekilde değerlendiriyorum. Çünkü Bakın daha darbe girişimi bilenice insanların katledilmesine, öldürülmesine sebep oldu. Ee, yani makam hırsı, devlet hırsı, e, darbe sonrasında elde edecekleri koltuk hırsı daha elde etmeden nice masum insanların kanlı canlı helal görmeye götürdü. Evet. Sonrası ne olacaktı bilmiyoruz tabii. Bilmek için de tabi denemek gerekmiyor bazı şeyler. Evet. Şimdi yalnız olay değişik yönlerden ele alınabilir de. Şurası önemli. Müslümanlar ileride bir darbe yapmaya kalksalar ne olur? Allah bilir ne olacağını tabi gelecekte. Ama bir, kolay kolay Müslümanlar o duruma gelmezler. iki Müslümanların böyle bir şey yapmaları İslami bir metot değildir. Onu da vurgulamış olalım. Hiçbir peygamber darbeyle iş başına gelmemiştir. evet Toplumsal değişim, toplumun iyiye doğru, İslami bir devlete doğru layık olacak şekilde değiştirilmesinden sonra Allah e, yönetimi de değiştirecektir. Diyelim ki Müslümanlar metot olarak doğru olmasa bile darbe yapmaya kalksalar bir önce bu hazırlıkları bilinen veya güçlenen Müslümanların nasıl e, toplum nazarında değersizleneceğini e, tahmin etmek zor değil. Fethullah Gülen bir zamanlar hoca efendiydi. İşte olimpiyatlar tertip ediyordu. Yazarlar Birliği ışığında faaliyetler yapılıyordu. Daha önce hatırlayın abant toplantıları yapılıyordu. Yani ses getirecek faaliyetler yapılıyordu. Düzen de destekliyordu. Halk da eh onaylıyordu. Kimseyle bir alıp veremediği yoktu. Vaazları çokça dinleniliyor, kasetleri satılıyor, kitapları bestseller oluyordu ve benzeri. Hatta Türkiye Cumhuriyeti son 3-4 yıl hariç bir koalisyonla idare ediliyordu. Koalisyonun görünmeyen ortağı Fethullah Gülen'di. Kadrolar onun elemanlarıyla ne yapıyor? Güç buluyordu. Özellikle emniyetin yüzde ellisinden fazlasını bir zamanlar onun adamları e, e, işgal ediyordu ve en hassas noktalara da e, lider olarak onlar geliyordu. Hatta Ergenekon olaylarını onlar e, başlattılar, uyguladılar daha nice e, olayların onlar tarafından olduğunu sonradan öğreniyoruz. Söz gelimi e, Yazıcıoğlu olaylarını yani Yazıcıoğlu'nun neysini öldürülme olaylarına onların e, müdahil olduğunu, Rusya'nın uçağını onların düşürdüğünü filan e, yeni e, öğrenmiş oluyoruz. Tabi e, yapmadıkları nice durumları da onlara atfedebilirler mi? E, eyvallah onu da bir şerh olarak düşmek gerekir. Ne diyordum? Önce Müslümanlar böyle bir şey yapmaya kalksalar kamuoyu önünde ne kadar küçük duruma düşeceklerini Medya desteğiyle mevcut iktidarların nasıl onları yıpratacağını düşünmek kolay. Evet hiçbir hiçbir zararınız olmasa bile toplumdaki diğer kesimlere, ee, en zararlı hale getirilebilir, ilan edilebilirsiniz. Ee, tabii darbenin kendisinin de silahla vesaireyle yapıldığına göre, silahın da insanın e, belinde e, süs olarak durması e, pek usule uygun olmadığına göre e, neler olacaktır? Böyle ölmeler, öldürmeler olacaktır. O zaman da tabii daha büyük e, Zabal tarafıyla da kamuoyu tarafıyla da daha büyük suç e, içerilmiş olacak. Yani Müslümanların darbe gibi bir şeyi e, ileriki zamanlarında e, gündemlerinden çıkarmaları gerekiyor. E, hem İslami bir usul olmadığı için hem de e, bakın böyle bir şey yapmaya kalkanların e, başarı şansının yüzde sıfır olduğu gibi bir durum arz ettiğinden dolayı. Evet. Kaldı ki tevhidi Müslümanlar böyle bir şey yapmış olsalar daha ilk toplantılarında bütün ülkenin duyacağı şekilde sırlarını muhafaza edemezler. Bakın öyle sistemli bir çalışma var ki bu kesimde işte Meşhur istihbaratçı Hakan Fidanların bile haberi olmuyor. Son birkaç saat öncesine kadar. Kim bilir aylar öncesi planlanıyor, programlanıyor. Evet. Yani sırların muhafaza edilip edilmemesi konusunda da çıkarılacak dersler vardır. Bunun yanında düzenin gözde büyütüldüğü gibi güçlü olmadığını hem istihbarat konusunda hem diğer konularda aslında üflenilce göçü verecek bir durum arz ettiğini rahatlıkla görüyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın daha özel kalem müdürü kendisine darbe yapacak adamlardan oluşuyor. Ve rahatlıkla kaçırabiliyorlar, istedikleri kağıdı imzalattırabiliyorlar veya kendi adıyla bildiriler e, okuyabiliyorlar. Yani e, askeriyeyi dolayısıyla vatanı koruyacak adam kendini koruyacak bir güce sahip değil. Veya e, dünyadaki düşmanları alt etmesi ülkeye zarar verecek düşmanlarla mücadele etmesi gereken insan daha kendi çevresindeki Dostunu, düşmanlı tanıyacak bir basirette değil. Yani kendisine zarar verecek, düşman olarak görmesi gereken insanlar en yakınında. Bunu sadece genel kurma için söylemek doğru değil. Diğerlerinin hakkı kalır. Bizim, bizim durumumuzu niye bahsetmiyorsun diye. Kuvvet komutanlarının hemen hepsinin durumları aynı. Evet ve hepsi derdest edilip ihtilal günü ne yapılabiliyor etkisiz hale getirilebiliyor onu etkisiz hale getirenler mümkün ki öldürebilirlerdi de bunların hepsini gelin cumhurbaşkanına onun da baş yaveri ve yaverleri aynı durumda yani mümkün yaverleri de gitmiş olsaydı onunla beraber otele e işi bitirilecekti. Evet, yaverlerin zaten silahları da var yanlarında. Evet. Yani Allah'a yakın olmayan insanların e, feraset ve basiretlerinin normal bir çalışmaları, çalışması mümkün değildir. Onlar biraz Allah'ın nuruyla alakalıdır. E, evet. Ama öyle bir politikacıdan bahsediyoruz ki, olumsuz nice şartları hep olumluya çevirebilmiştir. Veya öyle takdir edilmiştir. Şiir okudu, hapse girdi, meşhur oldu adam ve benzeri. Efendim, askeriye sayı konusunda bir zamanlar problem yaptı. Kaç defa böyle mağdur rolü oynadı. Hepsinde Bunların kendisine avantajmış şekliyle değerlendirildi. Tabi şu anda da hükümetin elinin güçlendiğini, ciddi manada puan topladığını düşünebiliriz ama benim benzetmemle bunlar doping gibi güçlü gözükmektir veya altın vuruş gibi değerlendirilir. Gerçek anlamda hükümetin tabii ciddi manada zararınadır bunlar, puan kaybeder, güven vermez, ekonomi de geriler, abilik fonksiyonu da gider efendim ama güçlenen düzendir, devlet sistemidir. Paralel güçlerin ikisi de darbe yapan da yapılan da büyük zarar görmüştür. Ama sistem safrasını atarak daha güçlenmiştir. Demokrasi, efendim, milletin toplumun hakimiyeti, bayrak, vatan, millet kavramları zirveye ulaşmıştır. Zannediyorum Cumhuriyet tarihinde bu kadar bayrak satıldığı bir zaman yokmuştur. Evet. Yani en fazla puan toplayan, en fazla güçlenen düzen olmuştur. Mümkün bunu kim hesapladı ama iş oraya varmıştır. Evet. Müslümanlarsa her yönüyle ee, en fazla kaybeden kesim olmuştur. Ee, yani darbe yapanların da belirli oranda e, İslam'ı ve Müslümanlığı gündeme getirmesinden de kaynaklanır. Ee, ve tevhidi kesimden her e, fırsatta e, savrulmalar olur. Yine öyle oldu. Ee, o hale geldik ki bu e, darbeleri Müslümanca tahlil etme, insanlara davamızı anlatma konusunda nasıl bir dil kullanalım, nasıl anlatalım, bunu tespit edemeyecek, bildiğimiz doğruları topluma anlatamayacak hale geldik. Neyi nasıl eleştireceğimizi bilmiş olsak bile karşımızdakinin bizi anlamayacağını düşünüp kimimiz yuvarlak laflarla kimimiz geçiştirerek kimimiz hakla batılı yer yer karıştırarak konuları gündeme getirdi evet yani öyle zor durumdayız ki biz hakkı anlatacak bir sürü malzemeler olduğu halde eski anlattığımızı bile söyleyemeyecek duruma düşürüldük Tabii bu bizim zaaflarımızla alakalı evet zorunlu askerlik aslında e, İslam'la bağdaş İslam'la karşılaştırdığımız zamanda e, olmaması gereken bir husus e, e, hele dava olarak aynı davanın insanı değilse ee, onu askere almanız fayda yerine zarar getirir. Söz gelimi Osmanlı devletinde veya ondan önceki devletlerde e, Yezid'den itibaren e, sistemli ordu olduğu halde e, e, İslam'a inanmayan Hristiyan, Yahudi, Ermeni gibi azınlıklar e, askere alınmıyordu alınması zaten anormaldir. Siz İslam için savaşacağınız birliklerin içerisine savaşacağınız insanlardan, onların zihniyetinden asker katıyorsunuz. Yani casus koymuş oluyorsunuz veya Allah için nasıl onların savaşmasını beklersiniz, istersiniz. Veya onlar niye savaşsınlar İslam için? İslam'a inanmayan bir kimse. Evet. Yani İslami bir devlet olmuş olsa, İslam'a inanmayanların askerlik sistemi devam etmiş olsa askere alınması yanlıştır, öyle bir duruma gidilmeyecektir. Ama batıl düzenler, ister Avrupa'da, Amerika'da, ister buralarda, bu düzeni savunmayan, istemeyen, benimsemeyen kesimleri de zorla ne yaparlar? Askeri alırlar. Türkiye'de zorunlu askerlik uygulaması sistem açısından vatandaşlık görevi kabul edilir. Yani sistem vatandaşın tanrısı konumundadır. Vatandaşa düşen kayıtsız şartsız devlet tanrısına kulluk yapmaktır. Bu normal askere gitmeyen için de vergiyle, eğitim anlayışıyla, devletin bir kulu olarak adına vatandaş diyorlar bu kula görev yapmasıdır. Askere devlet tanrı yat deyince yatar sürün deyince sürünür öldür deyince öldürür. Böyle bir kul, böyle bir teslimiyet ister. Karşılığında bir teşekkür bile etmez Efendim mecburdur çünkü okulun öyle kulluk yapması. Her ezilenin bir ezeni, her zulmün bir düzeni vardır çünkü. Askeri de bir taraftan kendi üstleri olan askerler, rütbeli askerler ezer, bir taraftan da devlet suyunu çıkartır. Gerekirse parasını almaya gayret eder. Tabii vatandaşı askerlikten soğutmak suçtur yasalara göre. Ama askerlerden soğutma konusunu bugün bütün medya yapmış durumda. Hele askerlerin bir kesiminden soğutma. Asker düzenin askeri midir? Atatürk'ün askeri midir? Peygamber ocağı şeklinde Mehmetçik diye Muhammedçik midir? NATO'nun askeri midir? E, yer yer işte darbeye teşebbüs edenlerin askeri midir? Tartışılır. E, sağlam bir e, zihniyeti e, ilke ve prensipleri olmayanların e, nereye bağlanacakları hep tartışılabilir. Kendi halkının dinine, imanına, tesettürüne Müslümanca yaşayışına düşman, düşmanca davranan nice subaylar, askerler var bunları nereye koyacağız, neyin, kimin askeri diyeceğiz. Yine halkı koruması gereken e, emniyet birimlerini de aynı şekilde düşünebiliriz. E, söz gelimi bugün halk tarafından desteklenen emniyet kesimi dün e, Taksim'de e, halkın üzerine yer yer e, tomalar sürüyordu. O zaman kötüydü. E, Şimdi, kahraman oldu. Evet. En büyük asker kimin askeri? E, tartışılmalı tabi bunlar. Bir taraftan böyle derken, bir taraftan da onları dövmeye, öldürmeye kalkan aynı gençler. Evet. Yalnız unutmayalım ki, ülkeyi hep askerler yönetmiştir. Eee... Atatürk bir askerdir. İsmet İnönü bir askerdir. Sonraki Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar'dan sonra Cemal Gürsel Genelkurmay Başkanı askerdir. Sonraki Cevdet Sunay askerdir. Sayın Cumhurbaşkanlarını ayrıca askerin yaptığı anayasalar hep insanları yönetir. 12 Eylül anayasası hala gündemdedir, yürürlüktedir. Tabii her şeyden önce Asker Atatürk'ün ilkeleri, prensipleri, inkılapları Türkiye'de yönetimin en merkezi yerini işgal eder. Milli Güvenlik Kurulları tavsiye denilen aslında hükümleri, emirleri ne yapılamaz, itiraz edilmez. Yine kırmızı kitaplı işte güvenlik bildirimi yönetimde esastır. Dolayısıyla askerlerle ilgili ülkenin yönetimini yeniden şöyle düşünmemiz icap eder. Yani darbeler olsa da olmasa da hep darbe var gibi yönetimde askeriyenin ağırlığı söz konusudur. Şehirlerin en uygun yerlerinde en merkezi yerlerinde askeriyeler konuşlanmıştır. Yani oraları satsanız ne kadar para eder söz gelimi. Bütün merkezi yerlerde öyledir. Onları şehrin kenarına bile alamazsınız. Subayların direkt veya endirekt olarak memleketin yönetiminde birinci derecede yetkileri söz konusudur. Evet, bunların durumunu daha tahlil ederken unutmayalım. Hukuk biraz daha temel konulara gireceğim bununla ilgili. E, unutmayalım, darbe esas olarak Allah'ın hükümlerine karşı, Allah'ın yasalarına karşı, onun nizamına karşı baş kaldırı demektir. Bizim açımızdan darbe esas korunması gereken uyulması itaat edilmesi gereken Allah'ın kanunlarına karşı isyan eden başkaldıran o hükümleri o kanunları kabul etmeyen zihniyetlerin yönetimlerin davranışıdır darbe. Bu anlamda hem bu tür darbelere hem de bir hafta önceki girişilen darbelere ee, hiç sıcak bakmıyoruz ve her türlü darbeye ve her türlü zulme karşı e, ister şirk olarak kabul edelim zulmü isterse insanlara e, maddi ve manevi zarar veren unsurlar olarak ele alalım. Bütün zulüm ve zalimlere karşı tavrımızı tekrar gündeme getirmeliyiz. E, ve tek adalet sistemi olan Allah'ın hükümünü e, uygulamak için bütün gücümüzü sarf etmeliyiz. Ee, yani darbelerden şikayet edenlerin e, çözümünün Allah'ın kitabını her yönüyle hakim kılmaktan geçtiğini hatırlatmalıyız. Demokratik idareler kendisi bir yönüyle uzlaşmacı ve askerin e, ağırlığının hissedildiği bir yönetim tarzı olmakla birlikte Darbeleri de ne yapan? Mıknatıs gibi çeken yönetimlerdir. Bunlardan kurtuluşun ve her yönüyle kurtuluşun yegane şartı Allah'ın dininin hakim kılınmasıdır. Yani bir darbeye karşı en güzel darbeyle cevap verecek bir yönetim olsaydı işte bu fırsat diyecekti. İslam'ı ilan edecekti. Eğer halkın dediği gerçekten bu gerçek olmuş olsa vehamdülilahhir Rabbi Ali